dan şehbar bakeriman karha düş bir kuyumcu hikayesine başlamıştık ve yani bu hikaye aşağı yukarı yılbaşından bu tarafa kaç ders oldu bilmiyorum ama 8-10 derstir devam ediyor Kuyumcu dünyadır. Altına, altınla uğraştığı için dünyadır O'nun cariyesi bizim nefs-i Altına olan meylimizdir. Dünya nimetlerine olan meylimizdir. Padişah, akıldır. O sultan, işte onlara sahip olmak istiyor. O tabibi hazık dediğimiz, o tabip de mürşittir. Bir yerde peygamber efendimizdir tabii. Hazreti Mevlana diyor ki, akıl Allah'ın gölgesi. Bu dünya zillullah'tır. Bu dünya gölge dünyadır. Hakiki dünya değildir. Bu dünyada işler akılla yürütülür. Fakat vahiy Allah'ın güneşidir diyor. Peygamberler güneş gibi doğarlar. Onlar doğduğu zaman da Akıl gider. Gölge zahil olur. Gölge ortadan kalkar. Güneşin değdiği yerde gölge olmaz. Gölgeyi akıl Allah'ın gölgesi vahiy Allah'ın güneşi diyor. Hazreti Mevlana. Ya siz bir yere kadar dünya işlerini akılla halledersiniz. Ama ahiret meselesi söz konunca orada vahiy lazım. Peygamber gerekir. Kitap gerekir. Peygamberin mesajı yani Kur'an, vahiy, Allah'tan gelen bilgiler gerekir. Çünkü öbür dünyayı biz bilmiyoruz, Allah biliyor. Bu dünyayı da o biliyor da biz bu dünyadan ne kadar biliyoruz işte? Aklımızın erdiği kadar. Çok şeyde bilmiyoruz. Daha dünyanın sırlarını da tam manasıyla keşfetmiş değiliz. Sorarsan ehli dünyaya nedir dünyayı bilmezler diyor. Görürler ama gördükleri rüyayı bilmezler diyor. Bir rüya görürler onu da bilmezler. Bu insanlar şey, Osman Şems Hazretleri'nindir. Bu çok güzeldir. Sorarsan ehli dünyaya nedir dünyayı bilmezler? Ukbayı hiç bilmezler. Rüyayı diyor. Sanırlar bu dünyayı rüyadır. Fakat o rüyayı da bilmezler, yani yorumlayamazlar, izah edemezler. Evet, kuyumcunun hayalinden izzet, mal ve büyüklük sahibi olmak geçiyordu zaten. Oraya giden elçiler kuyumcuyu davet ettiler. Dediler ki, biz seni bizim sultanımızın baş hazinedarı yapacağız. Bütün hazine sana teslim edilecek. Kuyumcu başı olacaksın. Sarayın kuyumcu başı olacaksın. Maaşın artacak, gelirin artacak, şöhretin artacak. Saray şeyi olmak, kuyumcusu olmak tabii büyük bir şereftir. İşte, burada bir hikaye aklıma geldi. Yine hikaye ama şey, bu Zeynep Sultan var. Abdülaziz Han'ın kızıdır. Sultan Abdülaziz'in kızı. Zeynep Kamil hastanesini yaptıran, karşı tarafta. Üsküdar'da. Şimdiki Edebiyat Fakültesi'nin yeri Zeynep Sultan Konağı'dır. O konak, ahşap konak yandı. Onun yerine Fakü Fenedep edebiyat Fakültesi yapıldı. Laleli'deki, Kosko'daki. Beyazıt'tan gelirken durağı geç, hamam var. Hamamın yanında, bitişiğinde de şey var işte. Fakülte var. İran Şahı. İstanbul'a davet ediliyor. Tabi sarayda ağırlanması mümkün değil. Abdülaziz Han diyor ki siz konakta ağırlayın şeyi. Bir, bir katını olduğu gibi gelen misafirlere vermişler. Tabi İran Şahı tek başına gelmiyor. O da mahiyetiyle adamlarıyla geliyor. Biliyorsunuz şey geldiği zaman da buraya neydi o? Hilton'un bir katını kapatmıştık. Olduğu gibi oraya vermiştik. Bir Clinton geldiği zaman. Onlar işte koruma görevlileri, mahiyet erkenleri, katipsi, aşçıları var. Vesaire öyledir. Adet öyledir. Teşkilatıyla gelirler. İşte her sabah Zeynep Sultan çıkıyor. Diyorum Şah'ım bir emriniz var mı, bir isteğiniz var mı, bir eksiğimiz var mı falan diye. Hem hal hatır soruyor, hem de isteklerini öğrenmek için diyor. Onlar da teşekkür ediyorlar falan. Şah'ın göğsünde bir madalyon varmış böyle. Biraz büyük, irice. Zeynep Sultan geldiği zaman şöyle ona bakmış. Bu da Zeynep Sultan da çok rahatsız olmuş bundan. Ayıptır çünkü. Böyle... Bir başkasının önüne böyle kravatına bakmak, ya o saatini göstermek, şimdi böyle yüzüklerini gösteriyorlar. Şöyle diyor, elini öptürmek için falan. El öptürmekten maksat değil o, yüzüğü göstermektir. Bak elimde pırlanta yüzük var falan diye. Tak tak tak kameradakileri de çekiyorlar gazeteciler falan, sinemacılar, şey, televizyoncular, öyledir. Bu, bu dünya böyle işte, biraz övünme, biraz oyalanma falan. Bu böyle bakmasından rahatsız olmuş. Kuyumcu başını çağırtmış. Demiş, yarın sabahleyin ben Şah'ın hatırını sormaya çıktığım zaman ona sen de benimle gel o demiş göğsündeki madalyaya dikkatle bak. Peki demiş o istenilen saatte gelmiş şeye, konağa Zeynep Sultan'la beraber işte işte Padişah, Şaha Şah'ım nasıl geçti işte geceniz nasıl geçti, rahat edebildiniz mi sağlığınız iyi mi bir şey istiyor musunuz yemeklerden soruyor işte böyle biraz da lafı uzatmış kuyumcu iyice görsün diye tabii ondan sonra hoşçakal deyip çıkıyorlar tabii Hüvüncüye demiş iyice gördün mü gördüm demiş. Yarın sabah demiş bundan bir çift istiyorum senden aynısından demiş. Baş üstüne sultanım demiş. gitmişler tabi çırak, kalfa falan hepsi bir araya gelmişler. Aldığı ölçü üzerine bir çift yapmış. Ertesi sabah getirmiş. Hizmetçiyi çağırmış demiş eskiden bu şeyler. Hele takunyaları yüksek olurdu, böyle ağaçtan yapılırdı. Ağaçtan değil zaten, şeyden yapılır. Daha çok e, sedef kalkmadır onlar. Vardır, padişahın işte hele şeyleri, yüz numara takunyaları. Su sıçramasın diye bayağı yüksek yapılır, böyle 10-15 santim yüksekliğinde yapılır. Ve o tabii çok sanat işidir yani, o takunyalar deyip geçmeyin yani. Sedef kalkmalı böyle işlemeli falan işte bir takım taşlarla falan. Şahır mı salmaz? Demiş o Şah'ın gittiği tuvalet var ya o Takunya'nın demiş sağ tekine bir tane bundan sol tekine bir tane bundan demiş. Koyun. E tabi Şah ertesi sabah yahut o gün tuvalete gidince bakmış ki göğsündekinden Hakunyalara takılmış birer tane görgüsüz herif demiş haddini bildirmek lazım falan diye. Osmanlı böyledir. Hiç kendisini ezdirmez. Hatta hocam demişti ki eğer dedi iki tavla oyununda üst üste yenilirse üçüncü oyunu oynamaz dedi. Sen zarf tutuyorsun der kalkar. Hır çıkarır yani kabul etmez öyle <gülüyor> Evet devam ediyoruz işte. Keşke diyor o kuyumcunun hayalinden izzet geçiyor. İzzet üstünlük. Mal, büyüklük sahibi olmak geçiyordu. Azrail ona git bakalım. Getirirsin götürürsün diye tariz ediyordu. O garip kuyumcu yoldan gelince hakimi ilahi yani o mürşit Sultanın yanındaki doktor padişahın huzuruna çıkardı. O diyor, Traz mı mu, nin gibi yanan eriyip giden o cariyenin başı ucunda yansın diye de kuyumcuyu izlet ikram ile padişahın yanına götürdüler. Şah onu görünce tazimde bulundu. Altın hazinesinin anahtarını ona teslim etti. Buyur dedi. Artık hazine senin emrinde. Sen bizim kuyumcu başımızsın. Ondan sonra Hakim i İlahi, o şey Hakim, Padişah'a dedi ki, ey büyük sultan o cariayı bu efendiye ver, evlendir. Zaten birbirine aşıktılar. Ta ki bunun visaliyle cariye iyileşsin. Abi visali onun hasret ateşini söndürsün. Padişah dedi ki bu cariye işte sana aşıkmış. Biz bunu sana veriyoruz. O da zaten dünden razı. Padişah o ay yüzlü cariyeyi ona verdi, bağışladı. Ve iki hasret zedeyi, hasret çeken kişiyi Birleştirdi, nikahla birleştirdiler. 6 ay müddet bermurat oldular, mutlu oldular. Cariye de tamamıyla iyileşti. Zaten aşk hastalığıydı, doğru dürüst bir maddi hastalık yoktu. Ondan sonra hekim kuyumcu için bir şerbet yaptı. O da içince kızın gö gözü önünde erimeye başladı. Zayıflatıcı hendeki. Şimdi kolay zehirliyorlar. Çok. Kuyumcunun hastalık tesiriyle güzelliği kalmayınca yakışıklılığı gitti. Ona karşı cariyenin de ilgisi kalmadı. O pırlanta gibi adam civan, delikanlı Renk cazibesiyle husule gelen aşklar işte mesela anlatmak istediği zaten budur Hazreti Mevlana'nın. Fizik güzellik işte yüz güzelliği, endam, boy, boz bütün bunlar hakiki aşk değildir. Hevesten ibarettir. Bütün canlılarda vardır. Öyle heveslerin sonu rüsvaylığa müncer olur. Şimdi de öyle. Fiziği güzelmiş. Yürüyüşüne bayılıyormuş. Kaşı, gözü tamammış falan böyle. Ay diyor bir gözleri var, bir bakışı var. Adam eğritiyor diyor, öldürüyor falan. Böyle bir takım. Maddi güzellik yani fizik güzelliği. Bu biter. Biz de evlendiğimiz zaman işte 18-19 yaşındaydı. Şimdi her tarafıma kırık gibi ağrıyor diyor, sabahla kalkıyor. İşte yarın masajcı gelecek, Ön perşembe günü doktora gideceğiz. E geldik 80 yaşına. 18 yaşındaki gibi mi kalacaksın zannediyorsun. Biter. İster aşı ol, ister aşı olma, ister dost ol, ister düşman ol. Hayat, yaşlılık seni eritir, çürütür, en sonunda mezara götürür. Bu maddi güzellik insanı aldatır. Manevi güzellik nedir? Ahlak güzelliğidir. Evet. Ruh güzelliği, ruh asaletidir. Allah bize onu nasip eylesin. Bizi cennete götürecek olan o güzelliktir. Bu dünyada kalacaktır. Ne diyordu bir türkü vardı. Annene bak gör kendini falan diye. <gülüyor> Yaşlı annene bak sonradan da gör kendini. Bir gün oturuyoruz rahmetli Sefer Baba ile onların şeyi vardı işte yümlü pastaneleri. Bir genç kız geldi böyle çişme, çizme giymiş. O zaman da çizme modası vardı. Böyle tak tak tak böyle şey gibi. Süvari baş şeyi, teğmeni gibi yürüyerek geçti böyle önümüzden. Şeye, salona gidiyor. Biz de masada oturuyoruz böyle. Rahmetli Sefer Baba şöyle bana baktı. Yer sarsıldı değil mi dedi falan. <gülüyor> Ondan sonra gelmiş birisi demiş Hoca Efendi, Pehlivan, Hacı Efendi'ye. Ben yürürken demiş yerin sarsıldığını hissediyorum demiş böyle. Ayağımın altında yer sarsılıyor demiş. O da evladım gençlikte öyle olur demiş. Yer sarsılır. Sen de inanırsın, yürüyen de inanır. Evet. Gençlikte öyle olur demiş. Keşke o kuyumcu çirkinlik timsali olsaydı da o kötü hükme uğramasaydı. Hazreti Mevlana bu yaşanan olayın, dünya güzelliğinin, işte fizik güzelliğinin ve buna dayalı olan sevginin Hakiki aşk olmadığını anlatmaya çalışıyor. Hakiki aşk nedir? Ruhun ruhu sevmesidir. Alay valayla evleniyorlar. İşte hanım biraz hasta olunca yahut doğum yapıp da çocuklarla ilgilenmeye başlayınca erkek kendisine başka sevgili aramaya başlıyor. Niye? Çünkü o ilgi azaldı. Balayı çocuk oluncaya kadardır. Kadın canım cicim işte aşkım benim falan diyorlar ya şimdi yeni yeni kelimeler duyuyoruz. Ben evlendim. Hanımla kol kola girmeye korkardım. Ayıp çünkü. Yan yana yürürdük böyle küs gibi. Nikahlı eşim yani böyle. Kola, kol kola giremezdik yani ayıp gibi gelirdi bize. Ben birçok arkadaşımın annesinin ismini bilmezdim işte. İdris'in annesi, Selim'in annesi, Hüseyin'in annesi derdik. Çoğunu öldükten sonra şeyde kağıt, cenaze kağıdında öğrendi Aa Naime'ymiş o. Yani çok böyle. Büyükler de konuşmazlardı. Bizim çocukların annesi işte evdeki şey, evdeki şey. Bir kaşık düşmanı falan der. Eğer bir kısmı böyle şey olursa. Şaka yollu. Böyle. Bizde ayıptır. Türkler'de. Bir insanın hanımından bahsetmesi, hele ismen bahsetmesi. Şimdi ama maşallah şeydir. Ayşen diyor. Ayşen kim dedim. Benim diyor. Bizim karı canım diyor falan diyor. Evet. Öyle. Değişiyor. Kültür değişiyor. Nasıl? Niye değişiyor? E çünkü ben çocukluğumdan beri Amerikan filmi seyrediyorum. Ta işte ilkokula gidiyorduk. O zaman Jane vardı, Tarzan vardı. Aa diye bağırırdı. Biz de onu taklit ederdik. Bütün mahallenin çocuklarını bak. Top oynayanlara bakın. Kimisi Meslidir, kimisi Ronaldo'dur falandır. Hep böyle örneklerimiz artık yavrulardan. Yani ben şimdi şeyden kaybediyoruz zannediyor. Kültür alanındaki kaybımız en büyük kaybımızdır. McDonald's'larla, bilmem pizza pizzayla falan olacak iş değil bu. Kendine döneceksin. Yemek içmek dahil hepsi. Şu simit sarayları falan çıktı ben mest oldum. Çok sevindim. Allah'a bin şükür. Allah razı olsun. Bizim simidimiz var. Hiç olmazsa onu yaşatalım. Ötekileri yaşatamadık. Evet. Böyle. Şimdi bağ var. Bağlar yaprak verdi şimdi. Tam filiz yaprağın zamanıdır. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bağ yaprağısı, yaprak sarması. Güzelce böyle yağlı kıyma, pirinç, bol maydanoz, karabiber, soğan saracaksın böyle. Koyacaksın tencereye taze yaprakla. O mis gibi ekşisi, bilmem suyu hepsi şerbet gibi içeceksin onun suyunu geliyor gelin gavuru ona müftek şey ediyoruz veriyoruz. Ya demiş biz zaten bütün 360 gün bir sene boyunca biz bunları yiyoruz. Biz buraya Türk yemeklerini görmeye geldik diyorlar. Lokantada Türk yemekleri yok. Çünkü şey o da bir reklam işidir. O da bir tanıtım işidir. <gülüyor> Evet, o hasta oldu ve kuyumcu vefat etti. Onun sonu geldi. Dünya biter. Bir gün gelir, ecel gelir. İster zengin ol, ister fakir. Bu dünyadan götüreceğin sadece altı metre bezdir. Kefendir yani. Başka bir şey götüremezsin. O da nasip olursa. Gözlerinden gözyaşları dere gibi akmaya başladı. Çünkü yüzünden güzelliği, canının düşmanı, o yüz güzelliği diyor, canının düşmanı olmuştu. Derler ki, bülbülü kafese tıkayan şey sesinin güzelliğidir. Güzellik iffetle beraber korunmazsa başa bela olur, başa bela. Nimet olmaktan çıkar, bela olur. Şükredeceksin. Güzellik varsa kusursuz yaratmış Allah seni. Güzel yaratmış. Göz, kaş, kulak, sağlığına şey vermiş. Onun için şükredeceksin. Ve o nimetleri Allah'ın istediği gibi kullanacaksın. Övünmek için değil. Teşhir için değil. Tavus kuşunun kuyruğu ve kanadı o kendisinin düşmanıdır. Çünkü Tavus kuşunu da o tüyleri için boğazlarlar. O tüylerinden sonra süs eşyası yaparlar. Bülbül'ün ki sesidir. Tilkinin kürküdür. Ki düşmanıdır. Düşmanını sırtında taşıyor yani. Tilkinin eti yenmez bir şey olmaz. Ne yapar? Keserler. Kürkünü kullanırlar. İşte kürk, şey, tilkinin son durağı kürkçü dükkanı derler. Dolaşıp varıp varacağı yer son durak kürkçü ben o kır tilkisiyim ki postumu alıp kürk yapmak için pusuya saklandılar. Bana tuzak kurdular, Beni yakalayıp başımı kestiler. İşte Hazreti Mevlana misaller veriyor. Ben o filim ki dişlerimi almak için filciler yani avcılar vücudumda yaralar açtılar. Kanımı döktüler beni öldürdüler. Beni mağdunum için öldüren, Kanımın uyumayacağını, yani intikamsız kalmayacağını bilmiyor mu? Kuyumcunun aklına ve ruhuna nisbetle bayağı kalan güzelliğidir. Hiç kimseyi aklı için öldürmezler. Aklından istifade ederler. Aklınla birini yaşayasın derler. O güzel bir duadır. Hazreti Mevlana diyor ki: "Miden adet ki ne husvet huniman misraile katili katle müjdele. Beşiril katile bil katl." Burada işte şey ediyor. Yani öldüren öldürene öleceğini müjdele. Kendisi de katle olunacak Nasıl öldürdüyse öyle öldürülecek. Burada burada da önemli şeyler var. Biz zannedişte şeyi kaldırınca idam kararını kaldırınca idamlar durur, öldürenler durur zannediyor. Halbuki artar. 10 yani tane polisi öldürüyor adam ne olacak? Doğru? Alt tarafı müebbet hapis. Zaten bir şey değişir, devir değişir, af çıkar falan eder cayır cayır senin askerini, polisini öldürüyor. Sen tuttun o şeyi, aşkıya'yı, o serseri, o cani öldürmüyorsun. Alıyorsun, müebbet hapis. Ondan sonra işte siyasi şeyler değişiyor, hapishaneler doluyor. Diyorlar ki çıkarın. Ve fil kısası hayat diyor. Ay, ayet de ayet. Allah diyor ki kısasta sizin için hayat vardır. Siz kısas uygularsanız ölüm olayları azalır. Önlenir. Çünkü öldüren, öldür, öleceğini bildiği zaman öldüremez. Kısas yapılacağını bildiği zaman öldürmekten kaçar. Cinayet işleyemez. Sen Hem dışarıda hem içeride. Dört beş yaşı terörle uğraşıyorsun. Ondan sonra idam cezasını kaldırmışsın. Ondan sonra da terörü durdurmaya çalışıyorsun. Olacak şey mi ya? Olur mu böyle şey? Avrupa öyle istiyormuş. Cehennemin dibine. Biz Allah'ın dediğini yapacağız. Allah diyor ki size sizin için hayat vardır. Kısası uygularsanız ölüm olayları durur. Hepiniz rahat edersiniz. Onun için. Yok zaten şeyinde yani bizim tarihimizde öyle büyük katliamlar, büyük cinayetler falan yok. Bir takım delilerin yahut işte Aşkıya'nın işlediği cinayetler var. Onlar da tıt diye yakalanıp idam ediliyor zaten. İşlediği suça göre. Elin kızını minibüse koyuyorsun. Mersin'den bilmem Tarsus'a taşıyorsun. Dağ başına götürüyorsun. Kolunu, bacağını bilmem nesine koyun gibi doğuruyorsun, Ayrı ayrı yerlere gömüyorsun. Ondan sonra da neymiş? Sen öldürülmeyeceksin. İşte burada Beşşiril katili bil katil diyor. O katili diyor müjdele, öldüre, öleceğini müjde ver ona diyor. Bu işte nereden geldiyse Hazreti Mevla'na koymuş buraya. Bugün bana ise yarın sanadır. Benim gibi bir adamın kanı nasıl heder olur? Duvarın gölgesi bir müddet çık uzasa bile yine o gölge duvarın dibine döner. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ hayran خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ zerre şerran يَرَهُ Kim zerre miskal. Miskal ağırlığında. Miskal şeydir. Zerre. Şu güneş şeyden vurduğu zaman, bacadan yahut pencereden vurduğu zaman, havada uçuşan tozlar var ya, o normal zamanda görünmez. Böyle bir delikten bir ışık gördüğü zaman, onun içinde böyle, uçuşan o tozları görürsün. İşte zerre ona derler. Gözle görünebilen en küçük parça. Miskale zerratin hayran yara. Kim zerre miskale ağırlığında o toz kadar şey ederse, iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir. Ve men ya'mel miskale zerretin şerran yara. Kim de o miskal kadar o zerre kadar şer işlerse, kötülük yaparsa onun da karşılığını görecektir. Allah böyle buyuruyor. Kim zerre kadar bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Kim zerre kadar şer yaparsa, şer işlerse onun cezasını çekecek. Herkes kendi eştiği kuyuya düşecek. Hayır dile komşuna, hayır gelsin başına derler. Bu dünya dağa işlerimiz de dağa seslenmeye benzer. Akis aksi seda dediğimiz şeyler döner yine bize gelir. Men amile salih fe li nafsihi ve men Kim bir iyilik yaparsa kendi canı için yapmış olur. Ve men kim bir kötülük yaparsa kendi aleyhine, kendi zararına yapmış olur. Bu da ayet. Okuduğum da ayet. Şeye gittik. Çuvaşistan'a gittik. Çuvaşistan halen işte Rusya'ya bağlı. Kırım'ın ilerisinde. Türk bölgesidir. Türk'tür Çuvaşlar. Türkçe konuşuyorlar. 1882 senesine kadar da aynı bizim harfleri kullanmışlar. Bir Hristiyan olmuşlar. Rusların diline girmişler. Timofey vardı. Cumhurbaşkanı şeyi, adayı. Türk Cumhurbaşkanı adayı. Müthiş bir Rus düşmanı. Ruslar bizi ezdiler, mahvettiler diye. Bir çuvaş milliyetçisi daha doğrusu. Dünya tekvando şampiyonu ayrıca. Ben ona işte davet sırasında konuşuyoruz tabii. Dedim ki, Çuvaşistan'da Rus köyü var mı dedim. Bir tane bile yok dedi. Öyleyse bu vatan sizin dedim. Çünkü başka yerlerde Ruslar köy kurmuşlar, nüfus aktarmışlar falan etmişler. Tataristan'da öyle mesela. Rus köyleri de var, Rus çiftlikleri de var. Çuvaşistan'da bir tane yok dedi. Peki dedim Ruslarla kız alışverişi var mı aranızda? bir tane bile çuvaş kızı Rus'la evlenmez dedi. Oylaysa, oylaysa bu millet sizin dedi. Böyle böyle konuşuyoruz. Dedi bizim dedi biz eskiden şeydi Şaman dinindeydik dedi. Bir müddet atalarımız Müslüman olmuşlar. Sonra dedi Rusların şehrinden, şehrinden korunmak için Hristiyan olmuşuz. Ama dedi Ruslar yine bizi kesmeye devam ettiler dedi. Niye nüfusumuz az dedim. İki buçuk milyon bütün. Oradaki çuvaş nüfusu. Üç buçuk, dört milyona yakındır çuvaş insan nüfusu da işte. Beşte ikisi Rus, beşte üçü kadar da şey. Çuvaş. Konuşuyoruz böyle. Dedim, dedi, bizim eski dinimiz daha güzeldi dedi. Niye dedim? E bize uygundu dedi yani. Şaman dininden bahsediyoruz. Biz dedi burada da Ruslar bizi kesmesin diye dedi Hristiyan olduk onların dinine girdik dedi. Yine de Türküz diye kesmeye devam ettiler dedi. Hep dedi kestiler dedi. Tatarlar da niye Hristiyan olduk diye kestiler dedi. Bir taraftan Tatarlar bir taraftan Ruslar biz tarih boyunca kesildik biçildik dedi falan Böyle şeyler konuşuyoruz. Peki dedim şey şaman dininin size daha uygun olduğunu söylüyorsun. Hala var mı dedim şaman aranızda. Var dedi. Zaten dedi bu akşam program yaptık sizi dedi bir şaman aileine götüreceğiz dedi. İyi de iyi olur falan dedik. Bunu ertesi günü biz akşam üzeri güneş batarken yapılıyor. Birisinin gözünü bağlıyorlar, onu koyun sürüsünün içine salıyorlar. O gözü kapalı olarak bir koyunu yakalıyor, kurbanlık koyu. Şey olmasın diye, seçmiş, görerek seçmiş olmasın diye. Bir nevi kura usulü. Getirdiler koyunu, bir leğen içinde şöyle bir su getirdiler. İki üç dalda şey kayın ağacından kesilmişler. Kayın ağacı orada kutsal ağaçtır. Bizdeki zeytin gibi. Yani o şey kayın dallarını o çalıyı suya batırdı, koyunu üstüne şöyle silkti. Bu ne oluyor dedim? Koyunu dedi kötü ruhların ve cinlerin dediği şeyinden temizliyordu. Sonra koyunu suladılar, su verdiler. Hayvan su içti. Aynen bizdeki gibi. Öyle kafasına vurma falan filan yok. Yatırdı. Bıçağı çekti. Tam boğazlayacağı zaman yanımda İsmail Hakkı vardı. Biz ikimiz birden Bismillah allahu ekber dedik. Murdar olmasın hayvan diye. Besmele çektik tabi. Kurban kesiliyor gerçekten. Onlar anlamadılar tabi ne dediğimizi, niçin öyle dediğimizi falan. Kestiler kurbanı. İşte kanından biraz aldı. Böyle oradaki törene katılanların alnına bir parça böyle küçük küçük böyle düğme gibi kan şeydi. O adet bizde de var. İşte kandan korusun işte Allah manasına falan. Kur'an Kurban kabul olsun falan. Şimdi de dua edeceğiz dedi. O şaman o ayini idare eden şaman buldular getirdiler. Yalnız dedi bir şart söyleyeceğim dedi. Biz dua ederken içinizden sakın kötü bir düşünceyi geçirmeyin dedi. İyi düşünceler geçirin dedi. Çünkü o içinizden gelen kötü düşünce döner dolaşır Sonra size ulaşır dedi. Ben dayanamadım tabi gözümden böyle şır diye işte dedim işte burası hakiki din, Allah'ın dini. Burada dua ederken kötü düşünmeyin dedi. O kötü düşünce kim hakkında düşünürsen düşünün o dolanır tekrar size gelir ulaşır. Aynen Türkçe söyledi. Döner dolaşır sonra size ulaşır dedi. Herkes kendi deştiği kuyuya düşer. Böyledir. İşte onun için hayır dile komşuna, hayır gelsin başına diyoruz. Kuyumcu bunları söyledi ve hemen ölüp toprak altına gitti. Cariye'de aşktan ve hastalıktan da kurtuldu. İkisinden de kurtuldu. Onun hastalığı ötekine geçti. Çünkü ölülerin ve öleceklerin yani fani olanların aşkı baki değildir. Zira ölü bizim tarafımıza gelemez ve bizim aramızda mahşuk ve muteber olamaz. Ölümle ölümlü aşklar işte bunlara dünya şeyleri için, nimetleri için yahutta maddi güzellik, fizik güzelliği için Yapılan aşklar yahut da muhabbetler ölümlü muhabbetlerdir, geçici muhabbetlerdir. Onun için aşk nedir diye sordular bana. Aşk ruhun ruhu sevmesidir ve o ebedidir, ruh gibi. Ölmekle bitmez sevgililerin aşkı. Hakiki aşk ölümle bitmez, devam eder. Mesela peygamberimizi seviyoruz. Peygamberimiz vefat edeli 1400 sene küsur oldu yani. Ama içimizde hala onun sevgisi yaşıyor. Eğer içinde peygamber sevgisi varsa Allah sana azap etmeyecektir. Korkma. Ya Rabbi dediler. Sen bizim üzerimize taş yağdır. İn kana haza huva hakka min indik fa amtir aleyna hijaratan min semâ Ey Allah'ım dediler. Bu Muhammed'in dedikleri doğruysa Doğru söylüyorsa sen bizim üzerimize taş yağdır dedi. Cenabı Hak'tan emir geldi peygamber efendimize, vahiy geldi. Cenabı Hak buyurdu ki: "Sen onların içinde bulunduğu müddetçe onları azap etmeyeceğim." dedi. Şimdi bu ayet kesin. O mekân Allah muazibuhum ve ente fihim. Diyor. Sen onların içinde olduğun müddetçe Allah onlara azap etmeyecektir. Bu kime? Müşriklere. Mekke'nin müşriklerine yani peygamberimizi eza cefa eden kişilere hitap. E peki şimdi biz peygamberimizin zamanında değil. Çünkü bu fihim kelimesi iki manaya gelir. Toplum söz konusu olduğu zaman sen onların aralarında içinde o manaya gelir. Aralarında bulunduğun müddetçe manasına gelir. Zaten hiçbir kavme içinde peygamber bulunduğu halde azap edilmemiştir. Hep peygamber çekip gittikten sonra kalanlara azap edilmiştir. Hicretten önce de öyle oldu. Peygamber Efendimiz ne zamanki Medine'ye hicret etti? Mekke'de kıtlık ve ölüm başladı. Açlık başladı. Hastalık başladı. Onun için diyor. Peki bu ayet kıyamete kadar baki. Bunun ashabtan olmayanlar ümmet için ne manaya gelir? Ne diyor? İçinizde peygamber olduğu müddetçe. Bizim içimiz neresi? Kalbimiz, gönlümüz. Gönlünde Muhammed sevgisi varsa Allah sana vaat ediyor. Ben azap etmeyeceğim diyor. Ya bundan daha büyük müjde olur mu? Müslümana bundan daha büyük nimet olur mu? Peki ne yapacağız hocam? Layık olmaya çalışacağız. Layık olmaya çalışacağız. Bütün mesele bu. Muhammed gibi bir peygamberimiz var. Ona ümmet olmaya çalışacağız. Muhammed'e benzeyeceğiz. Muhammed'in huylarına sahip olacağız. Muhammed'e benzemeyen kişi istediği kadar ben Muhammed ümmetiyim dedim. Ümmet olamaz ki. Şeytanın ümmeti olursun. Kime benziyorsan onun ümmetisin. Açık. Şey yok, yani ha, bu kadar büyük bir peygamber, bu kadar büyük bir kitap, bu kadar çok müjde, bu kadar nimet, bu kadar devlet, bütün bunlara şükretmemiz ve layık olmaya çalışmamız gerekir. Bu kadar evliya, bu kadar kahraman, ne istiyorsan var. Sanat var, eser var, tarih var, şan var, şeref var. Onun için Ecdada layık olacağız. Benim duam şudur. Allah'ım sen bizi sana layık kul eyle. Bizim gücümüz yetmez. Oradan destek lazım. Allah'ın yardımı lazım. Sen her şeye kadirsin. Bizim evlatlarımızı, nesillerimizi sen sana layık kul eyle. Muhammed'e layık ümmet eyle. Ecdadına layık millet eyle. O büyük ecdada onunla övünmek yetmez. Layık olacaksın. Onlar gibi olacaksın. Onlar gibi olmaya çalışacaksın. Onlar birbirlerini seviyorlardı, birbirlerine kayırıyorlardı, birbirlerine yardım ediyorlardı, birbirleri için ölüyorlardı. Komşuna gelecek diyor belayı kendisi karşılıyordu. Bakıyor ki komşu sıkıntıda gidiyor, önlüyor, engel olmaya çalışıyor. Olmasa kendisi paraysa para, emekse emek neyse. Şey işte anlatmıştı, Allah rahmet eylesin. Ahmet Kaplan Hoca şeyde. E, diyor, babam askere gitmişti. Bizim diyor avlu kapısı, dış kapı şey olmuş, menteşesi kırılmış herhalde. Kapı böyle düştü düşecek. iple bağladık diyor. O menteşenin, kırık menteşenin yerine şeyle, sicimle bağlarlar onu böyle. Büsbütün düşmesin diye kapı. Bir gece kalktı ki kapı yapılmış diyor. Anneme sordum, kim yaptı? Herhalde komşu yaptırmış diyor. Komşumuz vardı marangoz, onu görmüş. Bizim haberimiz olmadı. Bize sormadan gitmiş, almış, takmış, kapıyı yapmış adam. Çünkü ben marangozum diyor. Komşunun kapısı kırılmış. Onu yapmak benim vazifem diyor. Şimdi parayla yaptıramıyorsun. Çağırıyorsun, usta gelmiyor. Niye? Az para vereceksin. O, o bedava. Şeyini de kendisi alıyordu. Menteşesini de. Öyle. Böyle olacağız. Ümmet olacaksan, millet olacaksan böyle olacaksın. Fedakarlık, gayret, samimiyet, komşuluk, yardımlaşma ne diyor? Komşuda şey bize de düşer. Hep sahan sahan yemek giderdi ya ben çocukluğumda. Kuru fasulye yapılmış. Öyle yüksek lüks yemekler falan yoktu. Kuru fasulye yapılmış. Diyor kokusu gitti diyor karşı tarafa. Bir sahan dolusu oraya gider. Oradan da bize gelirdi. Çorba, işte kuru fasulye, nohuttu, pilavdı falan. Hele sahur saatlerinde yaz ramazanlarında bir cürcuna olurdu. Köy şey ışıl ışıl, cennete döner. Şimdi diyor, sahura kalkıyoruz musunuz? diyor Yok hocam diyor, iyi yatıyoruz diyor. ya sahurun bereketi var, sahurun kendine mahsus o vaktin güzelliği var. Sahur vakti ne demektir biliyor musun? Sahur vakti, peygamberimize ilk vahyin geldiği vakittir. İkra suresinin geldiği vakittir. O yemek yemek saati değil, oradaki o berekettir. Vel misafirine bil eshar diyor, eshar. Şey, erken kalkarmış gece yarısından. Erken yatan erken kalkar tabii şimdi. Yani sen şimdi git yat şimdi. Saat 2'de uyanırsın. Uykunla almış olarak uyanırsın. Ama saat 2'de yatarsan namaza da kalkamazsın. Bu böyle. Abdullah İbn Abbas Hazretleri erken yatar. Yatsıyı kılar yatar. Çok erkenden daha horozlar ötmeden, sahur olmadan yatar. Kalkar. Fecirin atmasını beklermiş. O zamana kadar hep Kur'an okur. Ya gülam, şeyi ne soruyor, hizmetçisine. Ya gülam diyor. Seher oldu mu? Yani fecir attı mı? La diyor, <gülüyor> atmadı Biraz sonra yine Kur'an okur, zikreder. Ondan sonra ya gülam, azhar ne? Seher başladı mı? Seher oldu mu falan? Ee dam, diyor o da? Oldu deyince başlarmış istiğfara. Estağfirullah, estağfirullah, estağfur. Çünkü Kur'an diyor ki: "Vel müstaferine bil ashar." Sabah namazından önce, seher vakitlerinde istiğfar ederler o müminler diyor. Bana inanar, beni seven o güzel insanlar benden diyor af dilerler. İstigfar ederler, tevbe istiğfar ederler. Allah tevbelerimizi kabul eylesin. Sen i̇şte mübarek Ramazan yaklaşıyor. Oruçlarımızı kabul eylesin. O zatü celle celalünün aşkını ihtiyar eyle ki bütün evliya ve enbiya Hazreti onun aşkının feyziyle saadet ve şerefe nail olmuşlardır. Onu en çok sevenler peygamberler. Peygamber Efendimiz öyle diyor. Al içinizde diyor Allah'ı en çok seven benim ondan en çok korkan da yine benim diyor. Bilen korkar, bilen seven. Allah'ı bilen sever. Evveli Allah'ı tanıyacağız, bileceğiz, nimetlerini göreceğiz. Uzkuru ele Allah diyor zaten. Allah'ın nimetlerini zikredin diyor. Ve emmâ bi nimeti rabbike fehaddis nimetine şükredin diyor. Allah'ın mahiyetini kendisini biz tanıyamayız bilemeyiz. Varlığına inanıyoruz, birliğine inanıyoruz, kuvvetine, kudretine, ilmine, hikmetine, her şeyine iman ediyoruz. Ama onu nimetlerinin şükrünü de eda edeceğiz. Fezkuru Allah diyor. Onun ni'ala ne'me fe bi ayyi Rahman suresinde, o da öyle. Allah'ın hangi bir nimetini inkar edebilirsiniz diyor. Yalan sayabilirsiniz, yok kabul edebilirsiniz. Onun için Allah dualarımızı, şükürlerimizi kabul eylesin. Amin. Nimetine şükür, günahlarımıza tevbe. Bizi iki şey kurtarır. Hakkıyla yaptığımız tevbe, günahlarımızın bağışlanmasına sebep olur. Zaten öteki şükür de, Nimetin hakkını ödemiş oluruz. işte o kadar. Cennetlik olursun. Ve in sen nimete ne kadar çok şükredersen Allah o kadar verir. Yok deme. Şükret. Ne verdiyse şükret, daha çok verir. Le in şekertum le ezidennekum. Siz şükrederseniz ben arttıracağım, nimetini ziyadeleştireceğim diyor. Sonra şey etmiş zaten yine Hazreti Mevla'na diyor ki şikayet derdi arttırır, şükür nimeti arttırır. Şikayet yok, şükür var. Ay işte yine işler yolunda gitmedi falan. Hangi şeye soruyorsan hep şikayet. E peki bu altındaki Mercedes araba, Jeep oluyor? Efendim o hafta biraz az. Az, az kazanmış. Bir öteki ay yüz bin lira kazanmış da bu ay elli bin lira kazanmış. Ya 50 bin lira yetmiyor mu? Elin adamı aç, sefil, simit bile bulamıyor. Yiyecek ekmek bulamıyor. Sen aç değilsin, susuz değilsin, evinde şeyin, her türlü nimetin içindesin. İşte biraz şey olunca, eksilince hemen nankörlük başlar. Yok. Bileceğiz, kıymetini bileceğiz. Bu millet çok sefalet çekti, açlık çekti, ben çektim. 1942-43 yıllarını biliyorum, savaş yıllarını. Ben yaşlı olanlar da biliyorlar. Bir taraftan sıtma, bir taraftan uyuz, bir taraftan açlık. Şeker yok, tuz yok, gaz yok, hiçbir şey yok. Yokluk içinde. Bir taraftan İkinci Dünya Savaşı devam ediyor. Dokuz kura birden asker aldılar. Babam askere gitti, dayım gitti, amcam gitti, öteki amcam gitti. Köyde erkek kalmadı. Biz onların hepsini yaşadık. Ben işte 8 yaşındaydım o zaman. 7-8 yaşlarındaydım. Biz çalışıyorduk 8 yaşında. Böyle. Allah'a şükür. Şükür, şükür, şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. Biraz saati geçirdim. Mahsus geç başladık diye. Çünkü girdik, köye giremedik. Bilal'le beraber. Sağ olsun ara sokaklardan falan bir yerlerden nasıl olduysa yine geldi, yetiştirdi böyle. Efendim o da başka bir problem tabii. Köyden şehir olmaz. Burası köydü. Bir erkanelik gece kondular vardı burada. Şimdi sen on katlı apartman yapmışsın. Aynı sokak duruyor. Her, her evin arabası olmuş. Arabalar da evin önünde duruyor. Otopark yok çünkü araba binanın altında. E nereden geçeceksin nereden çıkacaksın? Bırak arabaların geçme Yayaların bile yürüyeceği yer yok. Onun için kentsel dönüşüm düzgün planlar yapılacak. Köyden şehir olmaz. Köy köydür. İstersen yüz kat yap. İşte böyle. Dünyanın en büyük köyüdür İstanbul. Şehir falan değildir. Kimse kendini aldatmasın. <gülüyor> Allah bize vededu inayet eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah ezanlarımızı bağışlasın bayrağımızı indirtmesin dua edin güzel günler geliyor Allah güzel günler versin bize evet burada böyle bir tür zaten kuyumcunun zehirlenerek öldürülmesinin ilahi işaretle olduğunu işte diyor, bu böyle kuyumcu bu hikayeyi böyle anlatıyor Hazreti Mevla'na kuyumcu da bizim içimizde cariye de bizim içimizde padişah da bizim aklımız içimizde Bilmem vicdanımız da işte o hekim dediği de o bizim vicdanımızdır. Güzel duygularımız da var içimizde. Aklımızla beraber. İşte tekrar söyleyelim Hazreti Mevlana'nın şeyinin sözünü. Allah şey diyor. Akıl Allah'ın gölgesi. Vahiy Allah'ın güneşidir. Güneş doğunca akıl gider. Akla ihtiyaç kalmaz yani. Kaybolur. Sen diyor ki işte bir yere gidiyorsun, bir yola gidiyorsun, atla gidiyorsun. Önüne deniz çıktığı zaman sana kayık lazım artık diyor. Manevi aleme geldiğin zaman dünyanın vasıtaları akıl at gibidir. Seni kıyıya kadar götürür, denizin kıyısına kadar götürür. Oradan sonra vasıtanın değişmesi lazım, aracı değiştireceksin. Orada deniz üstünde gidecek bir tekneye ihtiyaç var. Öyledir. Onun için. Akıl ahireti anlamak için değildir. Ahireti bize din anlatır. Din söyler. Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki işte şey Araf suresi geldikten sonra vallahi diyor ölsem öbür dünyada cenneti cehennemi gezip gelsem şimdiki, akl, şimdiki bilgimden ne bir şey eksilir ne bir şey artar diyor gitmiş görmüş gezmiş gelmiş gibi inanıyorlar. Öyle inanacaksın. Acaba ahiret var mı? Biz de hesaba çekile tabii. Allah yalan mı söyler kuluna? Ne söylüyorsa yapacaktır. Allah kimse de alacağını bırakmaz. Kimseye de borçluk kalmaz size söyleyeyim. Allah böyle bir Allah'ımız var. Ona ham de diyoruz. Allah Allah. Eyvallah. Vakti şerif. Hayrola? Hayırlar feth ola, şerler def ola, niyazımız indi ilahide makbul ola. Allahu u ismi zatının nuruyla, kalplerimiz pür nur kıla. Demler, safalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlana, sırrı Cenab-ı şems Tebrizi, kerem Hazreti İmam Ali, şefaat Muhammed'in nebiyyil ümmi, rahmeten lil alemin, hu diyelim. Huu eyvallah efendim hayırlı dersler hayırlı günler hayırlı geceler Allah her türlü iyiliğe güzelliğe nail eylesin bereketini ihsan eylesin bu ülkeye bu memlekete biz de ona bol bol şükredelim inşallah.